Está, está. Nosotros. Ve salatu ve selam ala seyyidil evveline vel ahirin ve senedil aşikin Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin amma ba'da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden bir demet okumak, öğrenmek üzere cem olduk. Konuşmamıza başlamazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu fakine acizane naçizane hediyemiz olsun diye ve cümle alinin, ashabının, etbaının, ah, ah, ahbabının ruhlarına, ve haseten, sadat ve meşayit ruku aliyemizin ruhlarına, ve ahirete geçmiş olan bütün sevdiklerimizin, geçmişlerimizin ruhlarına hediye olsun, bizim de dünya ve ahiret saadetine ermemize vesile olsun diye bir Fatiha, on bir ihlas-ı şerif, geçmişlerimizin ruhlarına hediye edelim, öyle başlayalım. Bugün, sekiz vebiül evvel Ve evvel ayı Peygamber Efendimiz'in doğduğu aydır. İki rivayet var hangi günde doğduğuna dair. Birisi sekizi, birisi on ikisi. Onun için eskiden Mevlid'i kutlayan bazı mübarek şahıslar bir sene onu bir sene onu kutlarlarmış. Bu da hatırımızda olsun. Bugün salatü selamı peygamber Efendimize çokça şey edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Nes radıyallahu anh'ın peygamber efendimizden rivayet ettiği ve Deylemi'nin Müsnedül Firdevs adlı kitabında kaydettiği bir hadisi şerifle başlıyoruz. Evvembu şü'mun ala gayri failihi in ayerahu b'tülye ve in i'tâbehu esime ve in radıyabihi şarekehu Günahla ilgili bir hadis-i şerif. Günah, insanın dünya ve ahirette büyük zararlara uğramasına sebep olan, yapılmaması gereken, Allah'ın yasaklamış olduğu, Peygamber Efendimiz'in yapmayın diye tembihlemiş olduğu şeyler. Bunu yapan dünyada da zarar görür, ahirette de zarar görür. Çünkü İslam insanların hem dünya hem ahiret saadetini sağlamak için gönderilmiş bir dindir. Ve İslam'ın emirleri insanın dünyada ahirette faydasınadır. İslam'ın yasakladığı şeyler insanların dünyada ahirette zararınadır. Günahı işleyen hem dünyada hem ahirette zarar görür. Sevaplı işleri işleyen hem dünyada hem ahirette kâr eder. Vücudu sıhhat bulur, başı dinç olur, kalbi şen olur, hanesi mamur olur, beldesi mamur olur, işi rast gider, efendim, iki can da azife bahtiyar olur. Günah işleyen de, güle güle günah işleyen, ağlıya ağlıya burnundan fitil fitil gelir, hem bu dünyada çok pişmanlık çeker, diz döver, ah eder, vah eder. Keşke yapmasaydım ya. Ne diye nefse uydum, şey, şeytana uydum yahu diye. Kendi kendini efendim helak eder. Vicdanı onu rahatsız eder. Yaptığı iş ya kendisine zarar verir, ya ruhuna zarar verir, ya ailesine zarar verir, ya toplumuna zarar verir. Her bakımdan e, zarara uğrar. Günah sadece işleyen insan içinde tehlikeli ve kötü ve fena ve zararlı olmakla kalmaz. Aynı zamanda öyle berbat bir şeydir ki başkalarına da zararı olur. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz onu anlatıyor. Tabi günahı işleyenin kendisine zararı var da, bu belalı iş başkalarına da zararlı olur. O zararı anlatıyor. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz ezzen bu şömün. Günah uğursuz bir şeydir. Şom bir şeydir. Uğursuzdur, şomdur, berbattır, kötüdür. Ala gayri failihi. Yapana ceza getirir. Yapmayan öteki başka insanlara insanlar için de şom bir şeydir, uğursuz bir şeydir. Neden uğursuz bir şeydir? In ayyarahu uktiliye bihi. Adam günahı işleyen kimseyi ayıplarsa, o günaha Allah onu in adına eder. Ayıplayan kimse, ayıpladığı suçu bir gün gelir kendisi de işleme durumuna düşer. Sen misin ayıpladı? Bak kendi başına gelince kurtarabilecek misin bakalım kendini? Hadi Allah ona günahı düşürür, o günahı işlettirir. Yani bir insan bir günahı işlemişse biraz da böyle düşünsün. Acaba ben bir başkasına ayıpladım da mı? Allah bana ceza olarak bu günahı işlettirdi. Bu günahı düşürdü. Korun korunamadım yani. Yapmak istemedim ama gene yaptım. Acaba birisi mi ayıpladım? Tepeden mi baktım birisine? Günahkarı ayıpladım mı da böyle başıma bu ceza bu bela geldi diye düşünmesi lazım ayıplamaya gelmez ayıplanmayacak şimdi şaşıracaksınız tabi günahkar niye ayıplanmıyor filan diye sonra izah edeceğim böyle bu kadar bırakın ayıplarsa kendi başına gelir mesela Allah saklasın içki içeni ayıpladınız tüh tutamaz elif kendisini tutamamış da efendim çolu çocuğunun parasını içkiye yatırıyor da işiyor da efendim vah da tüh de bilmem ne ayıpladın. Ha, bir gün gelir, bir feleğini şaşırırsın. Sen de içersin. Başka bir günah ayıpladın. Bir gün gelir, sen de yaparsın. Başka bir günah yapanı ayıpladın. çok dedim bilmem ne dedim. Bir gün yaparsın. İkincisi ve ini ta'adehu esime eğer ona burada Ayin ile yazmış itadehu <gülüyor> yani itab etmek ama gayin ile hatırlıyorum ben başka bir rivayetinde ve in itadehu esime kıybetini yaparsa o da günah olur yani falanca adam günah işlemiş duydun mu ya hiç olacak şey mi vay be şöyle yapmış böyle yapmış tuh hay öyle mi yapmış hakikaten filan kıybetini yapıyorlar yok adam ortada, onu çekiştiriyorlar tamam eğer gıybetini yaparsa o da günah olur, bu sefer gıybetini yapan kimse günaha girer gıybet neydi? gıybet bir insanın gıyabında olmadığı zamanda onun yaptığı sahip olduğu kötü sıfatları, kötü işleri zikretmek hakikaten yapmış olduğu bir şeyi söylemek yapmamış olduğu bir şeyi yapmış gibi söylerse iftira olur. İftira değil. Yapmış, söylemek bile doğru, doğru değil. Yani yapılan şeyi bile söylemeyecek insan. Söylerse gıy gıybet olur, günaha girer. Ayıplarsa Allah'ın hışmına uğrar, bir gün gelir o günahı Allah ona da işlettirir. Bak, ona ayıplıyordun, kendini kurtarabildin mi? Kendini işte Bir de böyle kibirli olma, tepeden bakma bilen diye. Üçüncüsü, Günaha razı olursa, hoşnut olursa, memnun olursa, hoş görürse, tamam ya işte yapmış, ben olsam ben de yapardım, ne varmış yani, dilen gibi. Günaha razı olursa, iyi ki yapmış, ben olsam ben de yapardım, derse, o zaman sözle yapmış gibi günaha girer. Sırf sözle, dilinden dolayı, ben de yapardım, ne var yani, ne tenkit ediyorsunuz? yapılabilir filan derse razı gelirse yapılan günaha o zaman o günahı işlemiş gibi ona ortak olur, iştirak etmiş olur o halde ne yapacağız? ayıplamak yok söylemek yok razı olmak yok razı olmak da yok yani yapsın canım bırak işte gençtir, çocuktur Delikanlıdır, öyle şey yok küçüktür bırak Ay, amcası dokunma kısa kısa etekli şey giydiriyorlar çocuklara Efendim, saçını açık boy gezdiriyorlar daha küçük diyorlar kısa kollu giydiriyorlar daha küçük diyorlar Efendim, erkek çocuklara efendim dışarıda abdestini boz bilmem ne falan oluyor o da eteğini kaldırıyor Efendim vesaire falan olmaz Küçüğün avreti de büyüğün avreti gibidir. Onun da sakınmayı öğrenmesi lazım. Burada hoşuma gidiyor. Kızlar oturuyorlar, oymuyorlar. Hepsi başörtülü. Evcilik oynasalar, şey yapsalar çadırın gölgesinde başörtülü, başörtülü. E, onun saçı namihrem mi? Daha küçücük çocuk. Dört yaşında, beş yaşında. Değil ama alışıyor. Öyle alışıyor. Tabii haline geliyor. Olmadığı zaman ya benim bir şeyim eksik diyecek. O halde yetişecek. Bir çocuğun Doğup da ıngâ diye bağırdığı zaman terbiyesinin sekizde beşi geçmiş olur, sekizde üçlük geriye kalmış olur demişti bir profesör. Yani sekiz çeşit çocuğun yetişmesi terbiyesi için sekiz çeşit tedbir var, İnga dediği zaman beşi geçmiş ola. Vakit bitmiş oluyor, yapacaktın doğmadan evvel yapacaktın, gitti. Sen çocuğu haramla besle. Ondan sonra onun terbiyesini yapacağım diye uğraş, hayırlı evlat olsun diye um. Olmaz ki haramla oldu. Efendim nikah sahih değil. Efendim zifaf sahih değil. Efendim taam sahih değil, helal değil. E çocuk şimdi artık tabii eşkıya olacak. Çıktığı zaman elbette şey olacak. Desmelesiz diyorlar ya. Elbette eşkıya olacak. Elbette PKK olur. Yani bizim bir sürü kardeşimiz var, Kürt, canımız gibi, başımızın tacı, sevdiğimiz kardeşlerimiz var. Niye onlar olmuyor, asıl aileden gelmiş, şeyler yemiş, gayet normal. Ötekiler niye böyle hırçın, hain efendim vuruyor, kırıyor, kan döküyor. Bir Müslümanın bir damla karı, kanı yere dökülmez. Bir Müslümanın kanı yere dökürdü mü? Bir Müslüman bir Müslüman'a silah kaldırıp da birisini öldürdü mü? Ebedi cehennemde yanacak. Ha niye islah olmuyor, niye kafasına girmiyor, niye dönmüyor? Zaten haram nokmayla hasıl oldu da, nikahla hasıl olmadı da, nikahı sahih değil de, efendim, veya anası mümin değil, kar, babası mümin değil. Yani müminin der de, bayramdan bayrama camiye gelir de, bin türlü laf söyler insan, bin defa imandan çıkıp gider. Yani bugün ben müminim diyen, sen kafirsin, mümin değilsin dediğin zaman kızan, kendisini Müslüman sanan birçok insan vardır ki söylediği sözler dolayısıyla imanı zedelenmiştir, imandan çıkmıştır. Çünkü bilmiyor, dini bilmiyor. Neyin haram, neyin helal olduğunu, neyin doğru, nasıl, neyin yanlış olduğunu bilmiyor. ileri geri konuşuyor. Bir misal birisinin aleyhinde konuşmuş vaiz efendim camiden çıkmışlar Hacı Bayram Camii'nden iki kişi ya onun aleyhinde niye konuştu diye kızmış hacılardan bir tanesi efendim yaşlılardan ise daha ya demiş ne kızıyorsun haklı Bayiz efendi doğru söyledi demiş o adam hakikaten fena demiş sus demiş ona ben o adam için cehenneme bile girerim demiş yani sevdiği bir adamın aleyhine konuşmuş şey de baiz de sus diyor ben o adam için cehenneme bile girerim diyor sen cehenneme bu kadar kolay mı sanıyorsun? Elin adamı için cehenneme girecek. Babasının oğlu değil. Hiçbir şeyini bilmez. Soyunu bilmez, sopunu bilmez, kafasını bilmez, kalbini bilmez. Kusurluysa kusurlu söyle. Efendim laf söyletirmiyor o adam için cehenneme bile girecekmiş. Şimdi bu adamın hali ne oluyor? Yani bu kadar şuursuz insanlar. Bir hacı efendi bizi böyle bir boğaz içinde bir yere getirdi hocamızla beraber misafir olarak gittik bahçesine 70 yaşında hacı efendi aklımdan hiç gitmiyor dedi ki hocam güzel yer değil mi? eh maşallah güzel dedi hocamız ciddi bir şekilde buraya dedi bizim torunlar da dedi kız arkadaşları alırlar gelirler eğlenirler dedi e, ne de olsa dedi gerçek yapacaklar tabii dedi hacı füns. kız arkadaşlarıyla e, torun delikanlılar geleceklermiş ve erkekli Geliyorlarmış, orada eğleniyorlarmış, tabii yapacaklarmış, yaparlarmış, normalmiş çünkü delikanlılarmış, gençlikler. Demek ki kendisi de yaptı gençlikler. Yaptı ki hoş görüyor. Yani, günahı, günaha razı olmayacak. Günahkarı ayıplamayacak, bu işin dedikodusunda bırakacak, lafı da söylemeyecek, oradan oraya, oradan oraya, lafı üretmeyecek, kapatacak, pisliğin üstünde toprak örtücek, kalacak, yani açıkta bırakmayacak bir şey, lafı... konuşacaksan Allah'tan konuş, konuşacaksan ilimden, irfandan konuş, kötü şeyi ne malzeme yapıyorsun, sayılı nefeslerine ne diye boş yere başka şeye harcıyorsun, o halde müminin günahkara karşı tavrı ne olmalı? razı olamıyor, kıyvet edemiyor... aleyhinde konuşamıyor... efendim... ayıplayamıyor... ne yapacak? acıyacak... günahkara acıyacak... günahkarı günahından döndürmeye var gücüyle çalışacak... gece gündüz çalışacak... günahı yok etmeye çalışacak... sözünü bile etmeyecek... yok farz edecek... hani... Yerci gazdeler... Müslümanların şeyleri nasıl... hiç yazmıyorlar... yokmuş gibi... Masuhan yazmıyor... yani... E, sayfasını bile harcamıyor. Hiç şey yapmıyor. Onun gibi. Günahtan bahsetmeyecek, günahkara acıyacak. Bu kardeşim bu, bu kafayla giderse cehenneme düşer, yazık yanar. Şunu kurtarayım diyecek. Bu kafayla giderse uçurumdan yuvarlanır, parça parça olur. Şunu uçuruma yuvarlattırmayayım, kurtarayım diyecek. Evet, bilecek şeytan var, nefis var, insana günah işlettiriyor. Yapmasa daha iyi ama, eh, ben de kendi kendime nice nice, tabi hatalarım var, yenemiyorum, nefsini yenmesi kolay değil, insanın yardımcı olayım şu kardeşime diyecek. Döndürmeye çalışacak yani. Hem acıyacak, hem günahı döndürmeye çalışacak, adam dönmeyip de ısrar ederse de engellemeye de çalışacak. Emr-i maruf var, nehy-i münker var İslam'da. Nehy-i münker ne demek? Suçu, günahı yaptırmamak demek. Yani adamın elinde içki şişesi gördün, içki içmeye gidiyor, şişeyi kıracaksın diyor İmam Gazali. İçirmeyeceksin. Böyle Müsaade etmek ne yaparsa hürriyet var mı İslam'da yok. İslam demokrasi mi? Değil. İslam İslam'dır. İslam'ın özelliği başka sistemlerde olmayan özelliktir. İslam başkadır. İslam hürriyet değildir. Hakka hürriyet vardır, batılı engelleme vardır. Aslında demokrasilerde de hürriyet tam yoktur. Adam istediği yere park edemez, istediği zaman bağıramaz, istediği işi yapamaz, ceza yağar kafasına, yani yalancı adamların şeyleri. Hürriyet var, Almanya'da hürriyet var mı? Türkiye'nin onda biri hürriyet yoktur Almanya'da. Kıpırdayamazsın yani, böyle şey gibi, hapishane rejimi gibidir. Amerika'da hürriyet var mı? Yoktur. İslam'da da hürriyet yoktur. Hakka serbestlik vardır, hakkın hakimiyeti vardır. Batıla engel vardır. Batılı yaptırmamak vardır. Emri maruf vardır. Nehri münker vardır. Yani kötülüğü ben istersem yaparım. Paramla aldım. Sen ne karışıyorsun diyemez. Paramla da alsan yapamazsın. Günah işleyemezsin. Mala zarar veremezsin. Kendine zarar veremezsin. Kendi canına kıyamazsın. efendim Malını kendin telef edemezsin. İslam ceza yazar yani. Kendi malını adam çekti kurşunu kendi hayvanımı öldürdü. Sana ne? Kendi hayvanımı öldürüyorum. Silah denemesi yapıyorum. Kadı efendinin eline geçerse onu cezalandır. hapse bile tıkar. Çünkü İslam'dan mal da önemlidir. Şahsiyet de önemlidir. Şeref de önemlidir ama bazı şeylere de hiç hürriyet yoktur. İçki haramdır. Yasaktır. İçki içemez. Serbest değildir. Zina haramdır. Yan baksan cezayı yersin. Bakışından bile günaha girersin ve cezayı yersin. Ama günahları da güzeldir. Günahların yasak olması da İslam'da yerli yerincedir. Hepsi güzeldir. İyi ki yasaklanmıştır. Efendim sevaplı işlerin emredilmesi meşakkatli de olsa, zahmetli de olsa, sonunda ölmek bile olsa cihat gibi o da güzeldir. Sevapları da güzeldir. İslam dininin emirleri. Günahların yasaklanması da güzeldir. Hepsi yerli yerindedir. Netmişse güzel etmiştir Mevlamız. Her hükmü güzeldir. Onun için bir insan efendim Allah'ın kendi Rabbi olduğunu bilip ona bağlanırsa İslam'ı din olarak benimle benimserse Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir, peygamberimdir, başımın tacıdır diye her hükmüne razı olursa işte mümin budur. Her hükmüne razı olur hoş bir şey olduğu zaman razı olup hoşuna gitmeyen bir şey olduğu zaman itiraz eden insan bir yere bağlı değildir. Derviş dervişten misal verelim hocası güzel şey söylediği zaman tamam ziyafete gidildiği zaman tamam keyifli işte tamam meşakkatli bir şey söylediği zaman yo hayır o derviş değildir. Müslüman Efendim tamam güzel işte şu iyi bu iyi de şuna gelemem. Günde beş vakit namaz çok. Sabah namazında kalkmasak da yasın namazını kılmasak da haftada bir yapsak da vesaire bu adam Müslüman değildir. Allah'ın her hükmüne razı olacak. Sabahına, gecesine, gündüzüne acısına, tatlısına, tuzlusuna, ekşisine efendim hoşuna gitse de hoşuna gitmese de fil mekrehü menşatı menşahtı neşeli zamanında da gamlı kederli zamanında da Bağlı olan hakiki bağlıdır, ötekisi sahtekardır. Onun için e, Evliya Allah'tan birisi müritleri üçe ayırmış, birisi efendim, müridi mutlak, mutlaka tam manasıyla mürit. Tam mürit demek yani, müridi tam demek, hiç, hiç itiraz etmiyor. İkincisi müridi mecazi. Yani mürit deniliyor da, adı müritten sayılıyor ama mürit filan değil. Kendi nefsinin keyfinde, peşinde, kendi nefsine aykırı bir şey oldu mu hoca, hacı, baba, Kur'an, hadis, sünnet, şeriat tanımaz. O zaman bu mürit değil aslında. Efendim, bir de mürid-i var diyor, tabir onun. Efendim, yani bir hoşuna gitmeyen bir şey gördü mü bırakıp gidiyor. Hani sen ahdetmiştin, söz vermiştin, birçok kimse şeyi bilmiyor. Efendim kocaya el tutup intisap etmenin efendim bir beyat olduğunu, söz vermek olduğunu bilmiyor. Halbuki şeyimiz ananemiz, töremiz ta ilk zamanlardan günümüze kadar müridin tarikata giriş merasiminde ayeti kerime okunuyor. İnnellezine yubayye'uneke innema yubayye'unallah yedullahi fevka eylihim hemen ne kesefin namayın ki zu ala nefsihi ve men ufa bima ahid aleyhullah feshay'i azim. Bu ayet kelime okunuyor. Yani sen bana beyat ediyorsun ama dikkat et. Bu peygamber Efendimize beyat gibidir. Pey peygamber Efendimize beyat etmek Allah'a beyat etmek demektir çünkü onun elçisidir. Mürşide beyat etmek peygamber Efendimize beyat etmek demektir çünkü o makamın varisidir. Makamı irşat, makamı risaletin. Ondan sonraki devamıdır. Bu ahdine sadık olması lazım. İnler ahde mesula mesul, bozan insan sorgu suale mesuliyete düşer, vebale düşer diye o ayet yerme okunuyor. Efendim, milletin bundan haberi yok. Bizim koca koca eski dervişler efendim çıkarttılar üçe şeyi. Efendim beyas var, intisap var, iktida var diyor. Yok böyle şey. Böyle bir taksim yeni çıktı. Şeyhe beyat etti mi? Beyattır. İntisap da mensup olmak demek yani ona mensup olmak manasına geliyor. Söz vermek beyattır. Ona olan durumu bağlılığına intisap derler. İntisap ayrıymış. Efendim beyat ayrıymış. Peki o zaman hangisini sözünü dinleyecek? Şeyhi bir şey söyledi. Öncesi bir şey söyledi. Kimi sözünü dinleyecek? Din aleminin sözümüz şey yapacak. Dünya ehlinin sözünü mi dinleyecek? İki bir şey olmaz ki ki de iki tane yere bağlılık olmaz. Yani sonradan uydurulmuş izahlar. İmama iktidar vardır. İktidar edilir. Namazdan sonra bozulur. Gibi böyle şeyler çıkartıyorlar. Öyle şey yoktur. Şimdi demek ki bu birinci hadisi şerifi okuduk. Günahı işlemeyeceğiz. Azmedeceğiz. Şeytana nefse uymayacağız. Günah işleyenin karşısındaki da acıyacağız adama. Çünkü biz de ahım şahım insanlar değiliz, bizim de kusurlarımız vardır yani. Allah bizim her şeyimizi biliyor. Ee, kendi başımıza olduğumuz zaman, halkın bilmediği zaman, gençliğimizde, yaşlılığımızda bilerek bilmeyerek yapılmış, efendim nefsine yenilerek yapılmış hataları vardır insanların. O halde acıyacak günahkara, günahı ortadan kaldırmaya çalışacak, Günahkarın günahı işlemekten kurtulmasına yardımcı olma çalışacak. Onu ayıplamayacak. Onun gıybetini yapmayacak. Başkalarına dedikodusunu yaymayacak. Ve yaptığı işe de razı olmayacak. Pasif kalmayacak onun karşısına. Yaparsa yapsın. boşver, ver. Yürü git. Öyle şey de yok. Razı da olmayacak. Memnun da olmayacak. Müdafaa da etmeyecek. Müdafaa da etmeyecek. Kimisi de şey yapıyor. Ya ömründe defa yapsa ne olur? Hiçbir kade. Yak bir sigara. İyi ama bir lokması bile olsa şey. Bizim fakültede bir yamuk kafalı profesör vardı. Bizimle minakashi ediyor. Şey biz diyoruz ki iş haram. Tabii kendisi işkici. Diyor ki yani diyor ben diyor Ramazan bayramında diyor arkadaşımı ziyarete gittim diyor bayram günü diyor tebrikleşmeye gittim diyor. O da çıkarttı bana diyor bir. Kadeh Likör ikram etti. Bayram gününde şimdi diyor tebrikleşmeye gitmişim diyor. Onu da mı içmeyeceğim diyor. Yani güya bizi kıskıvrak kıs, kıs bağlayacak yani. Hazır bayram gününde artık arkadaşların muhabbeti bozulmasın. Ha o zaman sen bilirsin falan diyeceğimizi mi sanıyor ne yapıyor. Dedik ki ya bunun bir damlası olsa haram. Sunması bile haram. Taşıması bile haram. E canım ondan sarhoş olmuyorum. Sarhoş olmasan bile haram. Yalaması bile. Şöyle yalasa, yalaması bile yok. Taşıması yok, sunması yok, sundurması yok, satması yok, alması yok, yapması yok, imali yok. Yasak işte bu. Anlatamadık. İki tane, birisi ikisi de masondu galiba efendim. tabii herasimlerini bilmiyoruz, vesikalarını görmedik, elimize almadık ama birisinin mason çocasının propagandisti olduğunu öğrendik. Sonradan da azılı olduğu çıktı ortaya. Birisi o, ötekisi de anası mı babası mı Aleviymiş, oradan alışkın içkiye. Efendim, ne olur diyor Ramazan bayramında bir kadeh dikör içsem ne olur diyor. Daha beter olur Ramazan, mübarek Ramazan'dan çıkmışsın, ondan sonra içki içip bayramda başlıyor daha günaha. Ve kafası, profesör bu, kafası normal çalışmıyor, yani şeyi anlayamıyor maalesef. Evet, diğer hadisi şerif Zübbu an di bi'emvâliküm Kısa bir hadisi şerif Efendim, Hatibi Bağdadi rivayet eylemiş Haysiyet ve şeref ve namuslarınızı korumak için malınızla biraz masraf yapın. Malınızla şerefinizi koruyun. Şerefinizi malınızla savunun. Irzınızı, şerefinizi, malınıza savunun diyor Peygamber efendim. Şimdi bunun manası nedir? Yani bazı insanlar parayı verdin mi susar. Parayı verdin mi ağzını kapatır, susar. Bir şey yapmaz. Efendim sana karşı bir manasız düşmanlığı vardır. Haklı değil, makul değil. Sen ona bir şey yapmamışsın. O, o senin aleyhinde bunun çaresi biraz hediye alırsın. Gönderirsin vesaire vesaire. Adam yavaş yavaş başka çaresi yok. Hediyeleşin. Başka çaresi belki vardır. Bin bir çaresi vardır da. Laf gelimi söylüyoruz. Yani hediye alırsın. Hediye gönüllü yumuşatır. Eh öyle şey yapabilir. Yani biraz demek ki ailevi bütçemizden, şahsi bütçemizden para ayıracağız. Dostlara tabi insan seve seve veriyor da hediyeyi. Biraz da böyle yamuk heriflere efendim aletteki heriflere de biraz bir şeyler veriliyor. Hani peygamber efendimizin zamanında zekatın bir kısmı müellefe kolu kulubihim zümresine veriliyordu. Yani kalpleri İslam'a ısınsın diye. Henüz daha müslüman değil. Müslüman değil ama işte veriliyor. O da görüyor onu o zaman yumuşuyor. Peygamber Efendimiz Hüneyn gazasından kazanılan ganimetlerin büyük çoğunluğunu Mekke'dekilere verdi. Mekkeli Müslümanlara verdi. Bir dedikodu başladı. Peygamber Efendimiz kendi hemşerilerini tutuyor diyenler oldu. Tabi dinden imandan çıktı. Bu da söylenir Peygamber Efendimiz yani gölgecilik mi yapacak, kavmiyetçilik mi yapacak, şehircilik mi yapacak, hemşericilik mi yapacak? Kendi taraflı adlarını tutuyor, bak Mekkelilere daha çok ganimet verdi diyenler çıktı. Biz eskiden beri Müslümanız Bedir Harbi'ni gördük, Uhud Harbi'ni gördük, Medine'den ne meşakkatler çektik. Bize ganimet az veriliyor da bunlara daha çok veriliyor filan. Peygamber Efendimiz bu telikoduları duydu. Onun üzerine çok tesirli, dokunaklı bir hutbe iradetti orduya çıktı. Dedi ki Ey Medine'liler onlara mal verdim size kendimi ayırdım dedi. Sizinleyim ben dedi. Medine'ye dönüyorum dedi. Gazi değil misiniz ona dedi. Niye Mekkelilere daha çok para vermişti? Yeni Müslüman oldukları için. Mağlubiyetin sıkıntıları vardı üzerlerinde. Mekke edilmiş Müslümanlar ezmişler. Efendim galip gelmişler. Yıllar yıllar yaptıkları mücadele bitmiş. Tabi bu mücadelenin sonunda e, Yenik düşmüşler. işlerinde bazı sıkıntılar var, problemler var. Evet, kılıcın zoruyla Müslüman olanlar oldu. Kesilmemek için Efendim Kabe'ye sığınanlar oldu. Eman verilmiş kimselerin konaklarına sığınanlar oldu. E şimdi bunların henüz daha işlerindeki problemler bitmemiş. Onlara çok çok verdi. Lop lop verdi, kocaman kocaman verdi. Oh, parayı görünce, malı görünce, hediyeyi görünce yumuşadılar. Peygamber Efendimiz verdiği zaman... Böyle bizim gibi kıtı kıtı vermiyor. Ver, vermesinin bir misalini her zaman anlatıyorum. Bir koyun sürüsü getirilmiş. Beytülmal'in koyun sürüsü. Koyunlar besli. günleri güzel. Sürü, harika bir sürü. Bedevinin birisi Müslüman gelmiş. <gülüyor> Peygamber Efendimiz'in yanına. Şöyle sürüye baktı, ''Aman'' dedi, ''Ya Resulallah, ne kadar güzel bir sürü bu'' dedi. Yağlı yağlı koyunlar, besli besli böyle bir sürü böyle... Hoşuna gitti adamlar, şeyden anlıyor yani, bir bakışta maldan anlıyor, hani... Siz hangi araba daha güzel anlarsınız, çocuklar bile anlıyor. Baktım, bir gün bize gazete okunsun diye, gazeteleri getirmişler, haberleri inceleyelim diye. Çocuğum birisi hemen gazeteyi aldı, eline makas, ''Ne yapıyorsun?'' dedim, Orada baş sayfada bir otomobil ama şey 21. yüzyılda falan diye meziyetleniyor. Hemen onu makaslıyor. Ya onun öteki otomobillerden ne farkı var dedim. Şıp diye anlıyor çocuk. Bir koleksiyonu var. Otomobil koleksiyonları var. 30 tane otomobili masanın üstüne diziyor. Seç bakalım bir tanesini diyor. Şıp. Mercedes 300'ü seçiyor. Şıp diye Hemen biliyor. Tabi sürüyor anladı şey. Ne güzel bir sürü dedi. Peygamber efendimiz de buyurmuş ki, çok mu beğendin? Hı. Çok güzel bir sürü ya Resulallah. Çok beğendi. Al öyleyse olsun. Hepsini mi ya Allah? Evet hepsini al. Hepsi senin olsun. Şaka değil verdi Verdi Peygamber efendimiz. Sürü aldı böyle Oo oh, yani koca bir sürüyle kabilesine gümbür gümbür gürültüyle tozu toprağa katarak Gitti. Sabahleyin kabileden gitmiş adam akşam yine sürüyle geldi kabile hepsi ayağa kalktılar ne bu böyle dediler dediler dedi ki Muhammed-i Mustafa'nın yanına gittim o fakirlikten korkmayan bir insanın verişiyle veriyor Hediye verdiği zaman bağış verdiği zaman iftanda bulunduğu zaman fakirlikten korkmayan bir insanın verişiyle veriyor dedi ya öyle mi bilmem ne sansasyon diyoruz ya hani büyük bir olay oldu bu Ondan sonra bütün kabile geldi Müslüman oldu. Bütün kabile Müslüman oldu. Bir koyun sürüsüne bir bütün kabilenin Müslüman olması kim karlı? Peygamber Efendimiz karlı her bakımdan. Geometrik ettiği için karlı. Ötekilerin Müslümanlar çektiği için karlı. Biz bu sistemi pek uygulayamıyoruz. Yani ben şahsen belki kendim uygulayamıyorum. Bilemiyorum. Vakit bulamıyorum veya bahane. işte hepsi biraz Bütçemizden bir şey ayırıp, fasıl ayırıp, etrafımızdaki insanlardan gönlünü çekebileceğimiz insanların gönlünü kazanacak veya çenesi efendim şerli olan insanların şerrini engelleyecek bir şeyler yapmaya çalışmalıyız. Yani her şey sertlikle olmayacak da bazı şeyler de böyle yumuşaklıkla olacak olur mu olmaz mı bilmiyoruz bizi şeye çağırdılar. Evet ki senelerde Peygamber Efendimizin mevzii için Diyanet İşleri Başkanlığı bir merasim tertiplemiş. Kutlu Doğum Haftası filan diye o 810 profesöre efendim konferans teklif etmişler. Konuşmalar. Bizi de girişi düşünmüş sağ olsun. Ben de konuş dedi. Bana da konferans vermek çok zor geliyor. bazı kolay geliyor da Konferans soğuk geliyor, sevmiyorum filan. Ama sıkıştırdı beni yani, çok ısrar etti. Ben de pek dedim, şimdi ne konuyu konuşacağız? Bir konu verdi bize, biz onu biraz evirip çevirip hazırladım. derken, gazetelerde baktık ki, o Esat Çoşan şu konuyu konuşacak, kalancı şu konuyu konuşacak. Hiç ilgisi olmayan başka bir şey. Yani ben, ben okumasam, elime dosyayı alacağım, oraya gideceğim, hiç haberim olmayan bir konuyla karşı karşıya kalacağım. Hadi sil başla, biz yeniden hazırlandık konferantla falan. Gittik, bir oturumda şakı şakır yağmur yağıyor, gittik efendim e, konferans salonuna tıklım tıklım salonlar dolu. Ya ben konuşmacıyım, zor yer buluyorum, Aralardan kalabalık geçeceğim de sahneye biraz geç gittik. Oturduk yerimizde dört tane konuşmacı. Bir de başkan, oturum başkanı. Oturum başkanının ne lüzumu var? Bunlar profesör, sempoz, şey değil. Anel kaç değil yani. Münakaşalı bir şey değil. Herkes tebliğini verip çıkıp gidiyor yani. Ayrıca bir yönetici başkana lüzum yok ama tertipte bir hata var. Tutmuşlar efendim bir üniversitenin başörtü düşmanı, efendim tutmuşlar. Diyanet İşleri Başkanı'nın tertip ettiği şeyde toplantıda efendim, bizim başımıza getirmiş şey yapmış oturum başkanı yapmış. Efendim herkes konuştu. Bizim de en son konuşma bizimkiydi. Biz de konuştuk. Ama biraz zülfiyara dokunduk biz. Konuştuğumuz şeylerde arada müdahale oldu. Sonunda da zamanı tam bitmediği için biraz bitiyor, zamanımız kesiliyor, kesin vesaire filan gibi şeyler oldu. Neyse, bir şeyi bitirdik fakat salon protestoya kalktı şeye, rektörü, yazılanı şeyleri hazırlamışlar, şeyden dolayı, başörtü düşmanlığından dolayı efendim, epece bir terlettiler filan. Şimdi bu olayı şu bakımdan anlatıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı bunu tutmuş, Peygamber Efendimiz'in mevlidiyle ilgili bir toplantıda oturum başkanı yapmış. Neden yaptı? Herhalde onun gönlünü yavaş yavaş kazanayım diye düşündü belki, hani yumuşatmak için düşündü. Öyle düşündüyse o da bir taktik, yani düşünülebilir, olabilir. Efendim, belki. E, bizimkiler de çok canları yanmış başörtüler, efendim sakallar şeyler. Onlar da şey yapamıyorlar. Ele geçiremiyorlar. Orada ele geçirmişler. Efendim protesto, böyle şeyler, pankartlar, şeyler, bağırmalar, salonda kıyamet koptu filan. Ben zaten konuşmadan sucuk gibi terlemişim. Arka tarafta terlerimi siliyorum. Kıyafetimi giymeye çalışıyorum. Dışarıda şakır şakır bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. ...profesörüm birisi de gelmiş. Bunları siz susturun, çıkın susturun. Ya yani ben konuştukmadım ki, ben susturayım yani. Ee, sanki... <gülüyor> Ondan sonra bir daha bizi şeye çağırmadı. Kutlu Doğum Haftası'na çağırmadı. Evet, yani tabi... Bunu neden anlattık? Yani öyle bir profesörü başörtü düşmanı bir profesörü şeye almışlar, çağırmışlar. Bir de başkan yapmışlar. Devenin Ukdesi diye bir şiiri vardır Mehmet Akif'in. Deve tabii yük taşımış ömrü boyunca. İhtiyarlamış. Ölecek. Deveci de başına gelmiş, hakkını helal et diye yalvarıyor buna, deveye seni çok kamçıladım, dövdüm, ağır yük yüklettin, efendim çok sıkıntılar çektirdim. İşte artık ayrılıyoruz eren. Hakkını helal et gibilerden helalleşiyor deveci devesiyle. Deve demiş ki yani tamam kamçıladın, affettim. Ağır yük yükledin, affettim. Şunu yaptın, affettim. Bunu yaptın, affettim. Aç bıraktın, susuz bıraktın, meşakkat çektirdin, affettim, affettim. Ama bir şeyi Asla affetmeyeceğim demiş. Yakana o konuda bırakmayacağım. Nedir o? Develik hakkını inkar ettin. Bize bir merkebi serdar ettin demiş. Yani kervanın önünde bir şey oluyor ya. Efendim, develik hakkını inkar ettin. Bize bir merkebi serdar ettin. Onu, onu affetmeyeceğim. Yani demiş. Şimdi işin tabii şaka tarafı bir tarafa. Parayı bazen sevmediğimiz insanlara da Çenesi kapansın diye, kötü şey söylemesin diye, bazen ümit ettiğimiz insanlara da eh belki yola gelir, kalbi ısınır da, korkuyor çünkü. Yani hu çeken insanlar demek onlar için mesela çok korkunç bir şey, o da e, yanaşamıyor. Sonra geliyor konuşuyoruz, ya, biz sizi başka türlü tanımıyoruz, e, biz Merit'ten inmedik, i̇şte sizin gibi Beni Adem'iz, e, aynı memleketin çocuklarıyız falan. tanımıyorlar yani tanımalarına vesile olur. Ziyaretler iyidir, görüşmeler iyidir diye düşünülebilir. O bakımdan biraz daha yumuşak olmak. Ben tabii demin tam lafı oraya kadar getirdim. Söyleyemedim de çünkü şeyini de iyi bilmiyorum. Gelişmelerin iç yüzünü de uzak bir şehirde olduğu için iyi bilmiyorum. Yani acaba bazı insanlara sabırla karşı daima iyilik yaparak, kötülüğüne karşı daima iyilik yaparak, kötülüğüne karşı daima iyilik yaparak, yaparak İslam'a karşı olan bir insan bile acaba yavaş yavaş İslam'a ısınmaz mı? Bu muhalif profesörler yavaş yavaş muvafık profesör haline gelemez mi? Efendim düşmanlar bir zaman dost olamaz Bilmiyoruz tabii. E, onu da bilmiyoruz. E, şahsa göre değişebilir. Evet şey var, efendim Elbette filah ve bel buzu filah var. Allah için sevmek de var, Allah için boz etmek var. Yani doğrusu biz tanımadığımız bazı insanlara boz ediyoruz. Neden? Halini beğenmediğimiz, sözünü beğenmediğimiz, icraatını beğenmediğimiz için boz ediyoruz. Bize bir zararı olmasa bile. E bazı insan da uzaktan uzak seviyoruz. Neden? Çünkü güzel şeyler yapmış, tanımıyoruz şey yapıyoruz ama bir hayranlık, bir sevgi duyabiliyoruz. Hoppu filah'tan buzu filah'tan oluyor herhalde. Evet, üç tane hadis-i şerifi İki tane mi oldu? Olsun. iki oldu. Üçüncüyü de zikrullahi şifa'ul kulüb diye verelim. Efendim aslında ben arada başka hadisler okudum da üç de oldu, beş de oldu. Neyse onları saymıyorsunuz. Efendim e, zikrullahi şifa'ul kulüb e, deyleminin Enes radıyallahu anh'den getirdiği bir rivayet. Peygamber Efendimiz duyurmuş ki Allah'ı zikretmek gönlün şifasıdır. Kalbin şifasıdır. Kalpler hastaladır kalbin hastalıklar, kötü huylardır, inançsızlıklardır, şeklendir, şüphelerdir, vesveselerdir. Bunların şifası neyle olacak? Zikrullah'la. Kim söylüyor bu şifayı? Bu ilacı kim tavsiye ediyor? Peygamber Efendimiz. Yani biz sonradan kendimiz cümlecilik yapıp da ortaya atmış değiliz. Biz bunları okuduğumuz için bizlerimiz zikrullahı bir vazife olarak tavsiye etmişler. Onun için ünlinin elinde tesbihi olmalı, dilinde, kalbinde zikri olmalı ki kalbi şifa bulsun, dünyası ahireti mamur olsun. Çünkü şeylerden, efendim prensiplerden, bugün anlattığımız prensip yahtkerdiydi. Yahtkerden ne muhasveti oluyordu bu yahtkerdi sözü? Yani zikir yapmak burada hadis-i şerif olarak karşımıza çıktı. Demek ki Abdülkalib-i Efendimiz yani bir prensip olarak prensipler içinde onu zikrederken kendisi bir şey yapmıyor. İşte bu şeyi anlamak çok önemli muhtemem kardeşlerim. Bizim bu zamanı insanları bizim şeyleri tanıyamıyorlar. Yani bizim din büyüklerimizi tanıyamıyor. Mezhep imamımızın aleyhine konuşuyor. itikat imamımızın aleyhine konuşuyor. Efendim büyük mürşitlerimizin aleyhine konuşuyor. Neden? Tanımıyor onları. Ya bunlar Bidatçı, bunlar İslam'da yok, efendim, bunlar yalan yanlış filan gibi bir kanaat içinde oluyor. Gerçek Müslümanlık onları inkar etmekmiş filan sanıyor. Kitap yazıyor adamla, Has Müslümanın kendisi sanıyor, efendim İmam ı Azam aleyhine kitap yazıyor. Veya yazdığı kitabın ön sözüne 80 sayfa ön söz döşeniyor. Efendim, bizim halkımızın hürmet ettiği bütün din büyüklerinin aleykide çıkıyor. Hem kitap din kitabı, tasavvuf kitabı hem ön 80 sayfa bombardıman bizim büyüklerimize. Neden? Suizan ediyor. Yani bu alimlerin İslam'ı iyi bilmediği insanı. Halbuki bu alimler ayetleri, hadisleri ...çok güzel öğrenmişler çok güzel hazmetmişler çok güzel yaşamışlar çok ince elekten geçirmişler ince kaydeleri koymuşlar Bunlar yani onlardan haberdar olmadığı için anlayamıyor yani nerede bir araba tamircisi nerede bir elektronik cihazın tamircisi evet. nerede bir demirin kaynakçısı Efendim nerede ince bir işin Efendim şey, ikişi birbirinden çok ayrı, çok ince şey onu bilemedikleri için e, uzaktan aleyhle konuşuyorlar. Bilmedikleri için. Yani İslam'ı iyi bilmedikleri için. Dış ölçüleriyle, ilk görünen hatlarıyla tanıdıkları için, derinlemesine tanımadıkları için oluyor. Tabi o tenkit ettikleri şahısların ayağının tozu olamazlar. Onların bilgilerinin yanında bu adamların, tenkit edenlerin bilgisi avuç bu anda böyle radikal Müslümanlardan Haftalık, aylık dergi çıkartan vesaire filan. Efendim kendi kendine kalemi eline alıp sağa sola çatan, bize çatan insanlar filan. Arapça bilmez. Dini tahsili yok. Radikal Müslüman diye çıkmış ortaya kravatlı. Efendim Hürriyet Gazetesi şey diye takdim ediyor. Efendim Müslümanların en iyi münevverlerinden bilmem ne filan diye. Ona, ona buna veriyorsun edip gidiyor yani. Farzları inkar ediyor. Kur'an'ın yanında olan şeyleri inkar ediyor, hadis-i inkar ediyor. Eğer bir şey değilse, bir plan program gereği değilse tabi çok büyük bir cahillik yapmış oluyor. Yad kert, yani yad kerten, yani zikretmek, zikir yapmak, bir prensip. Burada da Zikrullah Şifa-i Kulüb diye hadis-i şerif dünkü konuya bağladı. Bir de bazı geçt prensibi var. Bazı Bizim Türkçe'de vaz kelimesi var. O da oradan gelmek. Mesela vazgeçmek diyoruz ya. Vaz işte o. vazgeç. efendim, geri dönmek. Tekrar, tekrar dönmek demek. Şimdi bu da şu. E, zikrederken insan, zikrederken arada duracak. İlahi ente maksudi ve rıdake maksubu diyecek. Ne demek yani bu? Ya Rabbi benim muradım maksudum sensin ben senin rızanı talep ediyorum. Yani amacım senin rızanı elde etmek. Maksudum sensin. Hedefim sensin. Muradım sensin. Ben senin rızanı talep ediyorum. Yaptığım bu işi onun için yapıyorum. Niye bu sözü? Kendi kendisine söylettiriyor büyüklerimiz. Bu söz önemli olduğu için. Kendisine tekrar tekrar söyleye söyleye ota oto telkin mi diyeceksin? Kendi kendine telkin olsun, kafasına iyice yerleştirsin, aykırı işlerini iki de bir de böyle söyleyerek düzelsin diye. Yani zikir yapıyor, yapıyor, yapıyor, arada duruyor, ilahi entemaksudü veredake matluğu diyor. Aynı söze tekrar dönüyor. Gene zikir yapıyor, yapıyor, yapıyor, dönüyor tekrar ilahi entemaksudü veredake diyor. Aynı fikri tekrar tekrar söylüyor. Bazı geçirelim. Yani dönüp dönüp, döne döne Aynı şeyi söylüyor. Döne döne aynı fikri tekrar ediyor, söylüyor. Bunun sebebi şudur, bütün ibadetlerin kabul olmasının birinci şartı ihlasdır. İhlas olmayan ibadeti Allah kabul etmiyor, Efendim, şirk koşulursa kabul etmiyor amaçlar çataklaşır, karışırsa efendim karmaşık amaçlı şeyleri kabul ediyor. Halis buhlis, Allah rızası için yapılan ibadeti kabul ediyor. Bu da niyetle niyet, niyetle ifade ediliyor. Niyeti çok net ve belirgin olsun diye bizim dinimizde her ibadetin başında niyet sözle ifade edilir. Niyet ettim öğlen namazımın 4 vekat sünnetine efendim kıbleye döndüm. Efendim Dört sekan kılmaya niyet ettim. Uydum efendim Kur'an'a Allah'a ekber diye söylettiriyor bu söz. Neden? Bu sözü söylerken meseleyi zihninde iyice bir daha hatırlasın diye. Ya Rabbi yarın senin rızan için oruç tutma niyet ettim diye söylettiriyor. Yani niyetin sözde ifadesi işi sağlama bağlamak içindir. Herkes bu işi garantili yapsın diyedir. Şeyde de, zikirde de ikide bir de bazı büyük bir prensip olarak karşımıza niçin çıkıyor? zihinler başka şeye kaymasın, ana amaç unutulmasın diye. Zikri yapıyorsun. Niye yapıyorsun? Allah rızası için. Allah'ın rızasına ermek için, Allah'ı bulmak için, Allah'a ermek için yapıyorsun. İkide bir de bunu hatırlıyorsun. İkide bir de amacını tazeliyorsun. Niyetini tazelemiş oluyorsun. Bu büyük bir prensip oluyor. Ve her işimizin ana prensibi bu. Çeşme yaptırdık. Niye? Şöhret için mi? Reklam için mi? Mesela birçok büyük firma var efendim yurt yapıyor kütüphane yapıyor efendim hastane yapıyor hastanenin bir bölümünü yapıyor efendim, önüne levhasını koyuyor filan soruyorsun niye yapıyorsun bunları e diyor zaten reklama şu kadar para ayırıyorum ayrıca efendim e, hayır yaptığım zaman devlet yaptığım hayırdan vergiyi düşüyor inanıyla bu da bir hem reklam oluyor hem efendim vergiden düştüğü için çok vergi vereceğime çok hayır yapmış oluyorum. Daha iyi bir şey oluyor. Adım her yerde sabit kalmış oluyor. Onun için yapıyorum. Filan gibi sözler söyleyebiliyorlar. Halbuki niyet ne olacak? Reklam olmayacak. Niyet efendim kazanç olmayacak. Niyet şöhret olmayacak. Niyet menfaat olmayacak. Sırf Allah rızası için olacak. İşte yapılan şeyin sırf Allah rızası için olmasını sağlamak için zikir esnasında dönüp dönüp söylenilen cümle bu. Vazgeçti prensibi. Yani ilahi ente maksudi ve rıdaki maktubu diyecek. Keramet de olmayacak dervişin amacı. Ya Rabbi müsaadeyle keramet ehli olayım, fırt havada uçayım. Öğne namazını Mekke'de kılayım, ikinci namazda buraya geleyim Efendim karşımdan geçeni, kalbimden geçeni bileyim. Efendim önüme bir sofra açılsın, türlü türlü yiyecekler. Efendim istediğimden yiyeyim, istediğimden içeyim. Hiçbir şey taşımaya lüzum kalmasın. Efendim bir an burada, ondan sonra orta asyada, ondan sonra öbür tarafta bile ne kadar zevkli o oh, falan yiy ama yani bunlar gayet değil ki. Yani bunlar keramet amaç değil. gayet değil. Keramet yapılan işlerin bir yan ürünü Kendiliğinden olursa, istenmeden Allah tarafından verilirse, verilen bir şey. Kendin onu gaye edinirsen olmaz. İnsanlar beni sevsin, sayısın. İnsanların bana rağbeti artsın. Efendim, çevrendeki insanlar kalabalık çoğalsın vesaire, Bunlar amaç olamaz. Amaç Allah'ın rızası olur. Ve başka bir şey olursa ibadetin sevabı kaçar, sıfıra düşer. Onun için ilahi ente maksudu böyle rızak-ı bir sözü söylenecek diye tembihlemiş büyüklerimiz bizim prensiplerimizden bir tanesi de bazı genç prensibidir diye de prensibin içine koymuş. Yani zikir esnasında bunu tekrar tekrar söyle ama aklın başka bir yere kaymasın, niyetin bulanmasın, ihlasına halel gelmesin, zarar gelmesin demiş oluyor. Yani tembih o şekilde tembih etmiş gibi oluyor. Allah Teala Hazretleri zikrimizi, fikrimizi, namazımızı, niyazımızı, haccımızı, orucumuzu, zekatımızı, sadakamızı, her işimizi kendi rızası için yapmaya bizi muvaffak eder. Riyakarlıktan, gösterişten, efendim, ihlatsızlıktan, efendim, e, ibadetlerin kabul olmamasına sebep olan afetlerden efendim, yanlışlıklardan, hatalardan bizi korusun. Ömrümüzü mala yani söz ve işle geçirmeyeceğiz, verimli çalışacağız, çalışmalarımızı ihlas ile yapacağız. Ümmet-i Muhammed'e çok faydalı olmamızı nasip eylesin. Ömrümüzü verimli geçirmeyi arkamızdan bizim hayır dua ile anılmamıza vesile olacak. hayrat ve hasenat bırakmamızı vefat ettikten sonra da sevap kazanmaya devam etmemizi nasip eylesin görünen yüce adına açık kul olarak bağlamamızı, cennetiyle cemaliyle şeref olmanızı, Habibi Ebi'ne tamşi olmanızı, yüzlerimizle evliya almak ile beraber olmamızı bir tevsim anada cümlemize Rabbimiz nasip Bir hürmet eylesin.